90. Konu, Hazreti Peygamberin Hazreti Osman ile Hazreti Talha'yı İslam'a davet etmesi affan oğlu Osman ile Ubeydullah oğlu Talha, Allah ikisinden de razı olsun, Zübeyir bin Avvam'ın arkasında, Allah Resulü'nün yanına geldiler, Resulullah onlara İslam'ı arz etti, Kur'an okudu, İslam'ın haklarını onlara haber verdi ve, keramet Allah'tandır, dedi, ikisi de iman etti, Hazreti Osman, ey Allah'ın Resulü, ben Şam'dan yeni döndüm, Mağın ile Zerka arasındayken uykuda gibiydik, baktık ki bir telal, ey uykuda olanlar, uyanın, Ahmet Mekke'de peygamber olarak ortaya çıktı, diyordu, biz Mekke'ye geldik, senin hadiseni işittik, dedi, Hazreti Osman, Hazreti Peygamber Darul Erkam'a gelmezden önce Müslüman olmuştu.